Yeah. Csak azt. Kainat, bugün 12 Ağustos, Pazartesi, yıl 2013, ay 8, gün 224, Hızır 99. 1434, Hicri Şevval 5, 1429, Urgun Temmuz 30. Yağmur. Günün tarihi, 14 yıl önce bugün 12 Ağustos 1999'da şiirin canlı atardamarı şair Can Yücel, İzmir'de vefat etti. 1926 yılında İstanbul'da doğan şair Can Yücel, konservatuvar ve köy istitüleri kurucusu olan Milli Eğitim Bakanı yazar şair, aynı zamanda Hasan Ali Yücel'in oğluydu. Onun yaşında şiir, yaşma, şiir yazmaya başlayan şair Can Yücel'in 14 kitabı yayınlanmıştı. 58 yıl önce bugün 12 Ağustos 1955'te, Hitlerin iktidara gelmesiyle vatandaşlıktan atılıp yurt dışına çıkartılan Budenburg Budenbrook ailesi yazarı Thomas Mann İsviçre'de öldü. Yemek listesi gün 224. Fırında tavuk, püre, zeytinyağlı barbunya fasulyesi, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi. takvimi. Out your hands I'm gonna to get me warm, baby And you can have that man Lord, oh, I'm gone, gone, gone I don't worry Lord, I'm sitting on top of the world Yes, I am How you think about it, man? I woke up, summer Christmas in my overall But now just gone Yes she is and I don't work the boy don't work I don't sit on top of the world, Lord I reckon Mississippi River So deep and wide My baby Standing in Lord On the other side Oh, but now she's Gone, And I don't worry Cause I'm Sitting on top Of this world Can you throw me some of that home Yeah, now Those Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Programı Açıldığı haftanın ilk açık gazetesi bu Ve bayram tatilinin Ardından buradayız Hep birlikte Ömer Madre Can Tombil, Özdal Akdeniz Ve bize destek olan ekipte de Emre Gümüşleri ve Dicle Tilyaki var Günaydın Günaydın Evet açılışımızı Gümüşler Emre Gümüşer onu bir ufak düzeltmeyi Gümüşdere dediniz ha, Gümüş... Derelerde haklınız galiba tatilinizi geçirdiniz tabii. Emre Gümüşer Özür dilerim düzelterek <gülüyor> Dereleri ee, Evet bugün Tarihte bugüne bakalım Tan gazetesinin kapatılması olayı var 1944'te yağmalanması Yok edilmesi ve kapatılması 1976'da bir yani bu, bu tan olayı tamamen bir şey sağ derin devletin ilk önemli işlerinden de bir tanesi sayılabilir ki Dünya Savaşı'ndan sonra Ekin, geçtiğimiz sene bugünlerde Ali Bilge ile detaylı olarak konuşmuştuk galiba evet. bu konuyla evet ee, 1976'da 1000 ile 3500 arasında Filistinli öldürüldüğü Tel Afedersiniz <gülüyor> Tel El katliamında en büyük Lübnan İç Savaşı'nda en büyük katliam gerçekleşiyor. 1964'te bugün Güney Afrika olimpiyat oyunlarından ırkçı politikalarının poli, protesto edilmesi yüzünden yasaklanıyor olimpiyat oyunlarına katılması apartheid rejimi bu 1982'de Meksika borcunu ödeyemeyeceğini dış borcunu ve Latin Amerika ve gelişme yolundaki ülkeler ya da o zamanki adıyla 3. Dünya diye adlandırılan ülkelerde bir büyük borç krizinin ilk örneğini vermiş oluyor Meksika 1999 90'da da Su adlı en büyük T-Rex Tyrannosaurus Rex iskeleti bulunmuş bugüne kadarki ve Sue Hendrickson tarafından Güneydoğu Antada bulunmuş. Su adı verilmiş. Dişi olduğu tahmin ediliyor. <gülüyor> Daha doğrusu tespit ediliyor. Ve bu tabii köktenci lerin yorumuna göre olmaması gereken hayvanlar. Zaten yoklar bunlar. Dinozorlar. Evet. Tarih 5000 yıldan beri. 5 6000 yıl en fazla. Kitap Mukaddes'te yazılan birebir doğru kabul edildiği için bunları yok sayıyorlar. Evet. Mesela şaşıracaksın ama Kanada'nın şu andaki başbakanı Stephen Harper zaten 6000 yıldan beri olan bir dünyaya inanıyor. Yani Kanada'dan bahsettiğiniz haberleri son günlerde hiç şaşırmıyorum açıkçası. Fakat Türkiye'ye baktığım zaman da pek farklı bir hikayeden de bahsetmiyoruz galiba. E, olabilir. <gülüyor> olabilir. Şimdi açılış parçamızı e, söyleyelim hemen. Dünyanın tepesinde oturuyorum adını taşıyan "The on Top of the World adlı parçayla girişimizi yaptık. Carl de Van Morrison duetiydi bu. Neden? Çünkü küresel ısınma bir diğer işe daha yaramaya başladı. Dünyada canlı hayatını ve iklimi çok ciddi bir şekilde tehdit eden küresel ısınma buzları eritip yeni deniz rotaları yaratmaya başlamış. Bunun ilk meyvesi de şu anda yaşanıyor. Yolda olan Çin'den doğru Norveç'e doğru yola çıkan bir gemiden bahsediyoruz. Evet 19 bin tonluk Çin kargo gemisi İ şeye doğru Yani Çin'in ilk Kuzeydoğu'dan daha doğrusu Kuzeydoğu geçidi diye adlandırılan efsanevi yolu kullanmaya başladı. Rotterdam'a gidiyormuş, Hollanda'ya. Norveç değilmiş. Sen Norveç mi evet, dedin? Evet, Norveç dedim. E, tamam, ben de bir yanlış yapmıştım. Bir, bire bir olduk Bir bir oldu. Maç uzun. Kuzey Denizi yolu Kosko e, şirketine ait Dalyan e, kosko şirketine ait devasa bir tanker Dalian şehrini bırakmış. Perşembe günü yola çıkmış. Rotterdam'a gidiyor. Ve bu Asya'yı Avrupa'ya bağladı. Kuzey Deniz yolu. Evet. 11 Eylül'de Avrupa'da olması bekleniyormuş. Bu gemicinin. Evet. Daha daha önce de gemiler geçten bu kadar uzun bir yoldan tarihi Kuzey Batı geçirdiğini kullanan İlk gemi olarak da tarihe geçiyor. E, okur mektuplarına baktım bu konuda gelen. Haritada koymuşlar. Commander gördüm ben bu haberi. Hay Allah demiş. Bip. Ve son çıkan ışığı kapatsın demiş. Birisi de cevap yazmış. Bizim türümüz şey, çoktan söndükten sonra sönecek. Dünyanın ışığı demiş. Belki Belki de o zaman açılacak da olabilir. Birisi de şey demiş Bu büyümenin sonunu Merak ediyordunuz Göreceksiniz artık Sonunda büyük harflerle The end yazılacak demiş Son Filmin sonu geliyor Rus ruleti oynuyor insan türleriyle ve diğer türlerle Demişler <gülüyor> e Hadi sevdiklerinizi kucaklayın öpün Artık bundan sonrası fazla da uzun sürmez demişler. Dünyanın tepesinden bir bakış. Evet. Böyle. Şey de var. Resmi açıklamalar da var. Mesela Kopenhag Üniversitesi İklim ve Buzullar Bölümü rektörü e, Anders Stevenson e, bir açıklamada bulunmuş. Belki deniz trafiğinin yönü kuzey kutbuna çevrilir demiş ve o zaman gemiler Afrika ve Sübeş Kanalı'nda dolaşmak zorunda kalmaz. Tabii. Amerika, Asya, Avrupa deniz trafiği kolaylaşır. Ancak şunu da unutmamak Gerekir ki öyle olduğu zaman bölgede e, kirlilik başlar ve hayvan hayatı yine tehlikeye girer, biyolojik sistem bozulur demiş. Zaten biyolojik sistem bozuluyor. Hayvan hayatları zaten tehlikede açlıktan ölen kutu boyalarından bahsediyoruz. Ee, evet. Daha hızlısına da bu şekilde yapılabilir diye yani bundan da faydalanabilir diye görülmek mümkün olabilir. Evet bu Dünyanın tepesinde oturup oğlum bir gün bir gün bir devam etmesini sev edenler arasında hepimiz de katılmak üzere son iyi haber Japon hükümeti de doğal gaz deniz dibindeki okyanusların dibindeki deniz metan klatratlarından, kristallerinden başarıyla doğal gaz çıkarıldığını ilan etmiş. Yaşasın. Japonca yaşasın nasıl deniyor? Banzai. Tamam. Öyle dedik bana <gülüyor> doğru. Doğal gaz temiz diyorlar ona ama dünyanın belki de en kirli yani en korkunç sonucunu verecek olan metanın açığa çıkmasına biz bütün ortaya açığa çıkaracağını söyleyebiliriz. Ve işte bütünüyle bu iklim değişikliğinden Kuzey, yarı küre tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da <gülüyor> yangınlar, sıcaklar, aşırı havalar, muazzam kuraklık haberleri, rekor yangınlar, rekor sıcak dalgaları, müthiş hortumlar artık her günkü hayatımızın bir parçası oldu. İşte onun için biz de dünyanın tepesinde oturup seyrine bakıyoruz. başparmaklarımızı birbirine çevir, değdirmeden dolandırıyoruz böyle. <gülüyor> Hoş bir şey oluyor. Ee, ama yani bu doğalgaz çıkarması Japonya'nın herhangi bir şekilde iklim olaylarından etkilenmeyeceği manasında gelmiyor. Geçtiğimiz hafta sonu Japonya'nın kuzeyindeki Akita eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle iki kişi ölmüş ve üç kişi de kayıpmış. Ee, daha sonra kayıplarda bulunmuş ve resmi olarak da beş kişinin öldüğünden bahsediliyor. Sadece Japonya'da dünyanın dört bir tarafında bu iklim felaketi haberleri gelmeye başladı. Evet, şimdi ona da hemen geçeceğiz ama ben bir de <gülüyor> Tam pastanın üzerindeki bu kremayı koyayım. Michael T. Clare var. Yani muhtemelen dünyanın en önde gelen e, dünya güvenlik sistemleri ve barış e, araştırmaları üzerine Hampshire College'da çalışıyor. <gülüyor> ve enerji konularındaki dünyanın en önemli uzmanlarından biri sayılıyor. Yeni bir kitap çıkartmıştı zaten kalanı. Ne kaldıysa artık onun peşinde yarış diye, The Race for What's Left diye çok da önemli bir Blood and Oil diye, Kan ve Petrol diye de bir kitabı var. Hatta onun belgeseli de var. Belki onu da seyrederiz sonra. da. Ee, ...onun yeni bir yazısı çıktı... ...Tom Dispatch'te... ...çok hayra alamet değil... ...bir saniye bile... ...yeni bir enerji peşinde... ...bir dünyaya doğru yöneldiğimizi... ...bir saniye olsun düşünmeyin... ...bir an için bile düşünmeyin... ...yok böyle bir şey diyor... ...üçüncü karbon çağına girmiş bulunuyoruz diyor... ...yani fosil yakıtlar... ...şöyleymiş... ...Uluslararası Enerji Ajansı'nın... ...rakamlarını almış biliyorsunuz Paris'te merkezi olan ve baş ekonomisi de bir Türk araştırmacısı olan bu kuruluştan yeni fosil yakıt çıkarımı ve bunu işleme prosedürleri için 2035'e kadar yani kaç yıl? 20 yıl 22 yıl için 22 mil, trilyon Hatta 23 trilyon dolar ayrılmış yatırım olarak. De şeye ne kadar ayrılmış dersen yenilenebilir enerji 10 trilyon ayrılmış. Dolayısıyla ikisinin arasında 15,5 trilyon dolar fark var. Yeni fosil yakıt yatırımları ile yenilenebilirler arasında. Sadece petrolde 10 milyar 10 trilyondan fazla bir fark var. Tüm yenilenebilir enerji yatırımlarından net 3 trilyon daha fazla. Sadece petrolle yapılanlar. Onun için bu işte 3 konu var. Hidrofracking denilen fracking denen olaylar filan. İkincisi karbon. yoğunluklu ağır petrol derin çıkarılması ve bir de tabi Tarsand dedikleri katran kumuları bitumen petrol Kanada, Venezuela'da ve başka yerlerde. ileriki 10 yıllarda 1'e 3 boyunda olacakmış yani oranında. Dolayısıyla yetişmeye imkan yok. Ve zaten fosil yakıtlara 2035'e kadar %26 daha talep yükselmesi de olacakmış insanların. ...dünyada bugün... ...bütün enerji... Yani ...ulaşımda kullanılan bütün enerji... ...o Çin'den gemi, giden gemi de dahil... ...yüzde doksan zaten... ...petrolden geliyor. Şimdi artık... ...alışılmamış... ...unconventional denilen... ...doğalgaz ve petrol dönemine... ...geçmiş bulunuyoruz. Fazla ümit... Vaat edici umut vaat edici ...bir şey değil ama mücadelede tabii ki kuvvetle devam ediyor. Böylesine bir durumdan bahsediyoruz. Evet bir haber de ben verim. Madem bu kadar petrolle e, girdik Pazartesi günü siyasi konuşuyoruz. E, petrol arama tekniklerinde devrimsel bir yöntem ilk kez Brezilya'da denenmeye başlayacakmış. Hmm. Star Wars'ta bu, bu ayakları olup da yürüyen bir tank vardı. Bilir misiniz? Hm evet. E, i̇şte tabii. ona benzer bir e, Gemi, gemi de değil aslında. Petrol arama platformu e, ismi de Remora. E, i̇lk kez denemek üzere Brezilya'ya doğru harekete geçmiş 47 metre yüksekliğinde, 28 metre uzunluğundaki bu petrol çıkarma platformu 47 metre yüksekliğinde. Evet. Değil mi? İki dev Bir vincin birleşimi bu yani. yani. Kesinlikle var. iki dev vincin birleşmesiyle üretilmiş. Peki ismin nereden geliyor? Remora. Yani ne olduğunu da net bir şekilde açıklıyor isminin nereden geldiği. t rexten geliyor. Hayır yani. diğer balıkları yapışarak hayatını sürdüren bir balıktan geliyormuş. t rex'ten gelmiyormuş yani. Yok parazit bir balıktan geliyormuş. Yani parazit bir balık ismini neden bir gemiye verirsin ya yani da yeni yaptığınız bir tasarıma verirsiniz o da ayrı bir hikaye de. Ama uygunluğu konusunda bir. Kesinlikle hemfikirimiz sizinle. Teredüdümüz yok evet. herhalde. Evet, sen bu arada Çin gemisinin de adını zaman arada bir verirsin. Şimdilik acelesi yok. Çin demişken, biz de şununla da devam edelim. Dünyanın tepesinde niye oturuyoruz? Çünkü Çin ve Hindistan dünyanın sularına gasp etme konusunda yeni bir adım atmışlar. Bu da yeni bir haber. John Vidal'ın on Ağustos tarihinde yani dünkü Observer gazetesinde yani Gârdiyanın Pazar günkü sayısında çıkmış 11 Ağustos tarihi haberi ee, ve şey dünyanın en meşhur sıra dağları hangileridir? Himalayalar. Evet. Herkes bilir bunu. Benim favori mantılar ama. Ant evet. Kiminin Avrupa'ya yakın hissediyorsan da Alpleri tercih edebilirsin. Ama Himalaya'lar en büyük ve en görkemli olanı. Tartışmasın. İşte orada yeni bir araştırma çıkmış. Hindistan, Nepal, Butan ve Pakistan büyük bir kavgaya tutuşmuşlar Himalaya'lar için. Hangimiz daha çok hidroelektrik santral ve baraj yaparız diye. 400'den fazla ülkeler kuracaklarmış 160 bin megavatlık elektrik çıkaracaklar yani Britanya'dan Birleşik Krallık'tan 3 katı daha fazla Çin de bu işe giriyor 100 tane de kendi yapacakmış 100 tane? 100 evet Tibet'te Tibet'i neden işgal ettiğini de şimdi Tibet'ten çıkan bütün büyük nehirler Mekong var Vietnam'da Çin arasında biliyorsun büyük nehir Oraya da 60 kadar daha baraj yapılması düşünülüyormuş. O da Tibet'ten çıkıyor. <gülüyor> Hindistan'da 292 tane baraj yapmayı hesaplıyormuş. Himalaya'lardan çıkan. Aynı nehir üzerinde kaç tane baraj yalıyor? Aynı nehir değil. Dünyanın en büyük nehirleri Asya'da. Dağılıyorlar tamam şimdi anladım. Evet burada en önemli nehirler var. Yarış var yani. Evet. Su kapma yarışı. Yalnız sonunda bunların e, yani 20, belli başlı zaten 3, e, 32 büyük yayda varmış orada. Dünyanın en büyük vadileri onlardan 28'ine e, ve Hindistan'daki Himalayalarla böylece en büyük Kontrol altına alınmış, bütün dizginlenmiş, zaptürapt altına alınmış olan sulara sahip oluyor. Science Dergisi'nde çıkmış bu yazı. Çok uh, hoş olmayacak. Yani Bak Mekong var, Brahmaputra var, Yangtze var, Sarı Irmak var. de buralarda bir yerde olsa gerektiği bakıyorum. Yani en önemli nehirler tarihin en büyük su kapma savaşı imiş bu. Ayrıca da Pakistan'da, Laos'ta, Birmania'da ve diğer yerlerde de anlaşmalar yapılıyormuş. İşin ilginç tarafı Çin bir de bu ülkelere de sizin barajlarınızı da ben yapayım. Bende bütün olanaklar var, iş makineleri var. Bunun karşılığında ama su alırız, başka şeyler alırız diyorlarmış. Bangladeş de Hindistan'dan çok korkuyormuş ve... Çok şaşıracaksın ama bu barajlar için ve hidroelektrik santralleri için çevre etki değerlendirme raporları yapılmıyormuş. Çeldi yokmuş bunların. Ve ne kadar insanın oradan şey edildiğini e, ne derler yerin, yerinden yok. yurdundan edildiğini yok edildiğini. Çok pozitif bakıyorum <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Onu açıklamıyorlarmış. İstihdamı söylüyorlar ama Yalnız işte iklim modellerine göre 2050'ye kadar yüzde 20'si finan akışlarının debilerinin durabilir diyorlarmış. Ve yani büyük bir mücadele de başlıyor. dünyadaki toplam insan sayısı olarak ne kadarını etkileyeceğini su sual edecek olursan eğer yüzde 40'ı yani 3 milyar kadar insan bundan etkilenecek ve uzun vadede aç ve susuz kalacakmış. Yani şöyle bir hesap yok değil mi içeride? Mesela Hindistan ya da Çin'deki ampullerden kaçı e, bu olay sonrasında bu yapılan hidroelektrik santralleri inşa edildikten sonra yanmaya başlayacak? Çünkü Türkiye'de böyle hesaplamalar yapıyorlar. Var. var Hindistan'da da var. Bulabilirsem bakayım. E, Hindistan'da bu, bu düşünülen 292 baraj hidroelektrik santral yapılırsa buraya E, hidro e, elektrik kapasitesi e, ulusal enerji ihtiyacının yüzde altısını karşılayın. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Yani rakam biraz mı? ufak geldi. Az Açıklısı. mı bu? Yüzde altı. Az değil mi? Düşündüğünüz mi? Ama Hindistan gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Nereden Çin'den bahsediyoruz. Hindistan'da, Milyarlarca nefes olan ülkeler. Yani, milyonlarca da insan zaten hiç elektriksiz yaşıyor zaten. Onlar zaten gitmeyecek ama gene. Evet. Ama Türkiye'de daha minimal hesaplar yapılıyor. Mesela Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu HES'lerden getirdiğimiz elektrikle evlerdeki dört ampulden birini yakmayı başardık demiş. Biri aydınlanıyor demiş. Ve yılda 15 milyar dolar daha fazla döviz öden, ödenmesini, ödenmesini önlemiş. Ve HES'lere yapılan eleştirileri de çok haksız bulduğunu söylemiş. Kendisi... Ee, Kendi enerji kaynağımız temiz enerji kaynağı HESLER demiş. Ve Türkiye yabancı şirketler enerji tesisleri kurdu. Dışa bağımlılık arttı. HESLER bu bağımlılığı azaltıyor. Boşa akan suyu enerjiye çeviriyor. Daha temiz Tam bir su bırakıyor. Bir yani. Evet evet. Derilerin kuruması mümkün değil demiş. Çünkü can suyu bırakılıyor. HESLER suyu tüketmiyor sadece gücünden faydalanıyor. Demiş Veysel oldu ve güneşten neden istifade etmiyorsunuz şekline gelen soruları da sormuşlar sormuşlar ee, güneşten istifade sınırlı yüksek maliyeti var ee, yer kaplıyor demiş ee, İspanya destek verdi neredeyse batacaktı biz aynı zamanda Almanya da destek verdi neredeyse tavan yapacak ee, bunu da kendi parantezimde içinde ben söyleyeyim biz konutlar ve sıcak su amaçlı güneş enerjisi kullanmasını destekliyoruz. Bakanlık da bakanlık olarak da köylerde odun kullanılmasın diye çok sayıda güneş sistemi dağıttık demiş ve ama bunların dışında çok yüksek fiyatlı güneş enerjisi kullanımı doğru değil demiş. Yani yenilenebilir enerji şeklinde düşünüyorsanız Ya HES'ler yenilenebilir enerji kaynakları arasında göreceksiniz Veysel olduğu gibi ya da o güneşte unutacaksınız. Evet dünyanın tepesinden bakmaya devam edeceğiz. Son çıkan elektrikleri söndürsün diyorduk değil mi? Evet. 4.6'lar <gülüyor> <an, gülüyor> evet. birini söndürmek lazımmış. Texas'ta da Guardian'dan bir yazıda 11 Ağustos'ta e, Texas'ta bir gerçek trajedi. Bol patrol, su yok. Durumu var yani müthiş bir fracking denen işte bu çatlatmak kayaları çatlatarak ilerleyen petrol araması sonucunda bütün yeraltı sularını çekiyorlar. 3 yıldır devam etmekte olan müthiş bir kuraklık var. Ve şimdi frackingle ile beraber 15 ne kadar biliyor musun? Ne kadar? 15 milyon insan Teksas'ta, 15 milyondan bahsediyorum. Yani Türkiye'nin nüfusunun beşte birinde şeye, karneye bağlı bir şekilde su kısıtlamasına bağlıymış Teksas'ta. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani mesela bahçe sulamaları yasak ya da e, şey varsa yüzme havuzu veya benzer bir şey. Dolduramıyorlar. Ama teksizin gündemine baktığımız zaman Türkiye'ye ulaşan gündemine hiç değilse ya kürtaş konusunda daha sertleşmeyi tartışıyorlar ya da idam konusunda zehirliğin neyi nasıl tedarik ederiz diye kara kara düşündüklerine dair haberler geliyor. Bu konu hiç tartışılmıyor. Nereden bulunuz bu haberi yahu? Yok bir de bazı yerlerde çok ağır tartışılıyor. Filmi de var video film çekmiş. Yani iklim değişikliği de artık ve aralarında bazı eyaletlerle büyük, kendi aralarında da büyük kavgalar oluyormuş. Kendi kasabanın içinde, 200 kişi kasabada mesela, su, su kuyularından büyük şirket, petrol şirketlerine su satanla hemen komşuları arasında da ciddi tartışmalar başlamış durumda gidiyor iş böyle tepeden. Peki son, dünyanın tepesinden son bir haber vereyim. Ondan sonra... Yeryüzüne, inelim. yeryüzüne inelim. utor tayf Tayfunu gelmiş Filipinlerin üzerinden deli gibi geçmiş. Bu son haber. Çok güçlü bir tayfun Kuzey Filipinleri. Şu ana kadarki ilk haber 23 balıkçıdan haber alınamıyormuş. Kaybolup gitmişler. Luzon'da ne kadar biliyor musun hızı? 200 kilometre saatte esiyor ve müthiş bir yağmur sağanak yağış da var Utur denize gidene kadar da pazartesi yani bugün de devam edecekmiş Uthor tayfun da geldi evet geçtiğimiz seni hatırladığımız zaman yine bu senelerde bir büyük bir sel felaketi ve fırtınayla beraber gelen sel felaketi yaşanmıştı Filipinlerde ve muazzam ölü sayılarından bahsediliyordu Umarım ki öyle bir ölü sayısından yine aynı şekilde bahsetmek zorunda kalmayız. Evet maalesef böyle yani dünyanın tepesinden görünen durum bu. Sonra büyük yangınları, orman yangınlarından bahsedeceğiz. Ramazan bayramının daha ilk gününden itibaren trafik kazalarındaki korkunç ölü sayılarını vereceğiz seller var aynı zamanda fil sadece Bu, filipinlerde değil. Boğulanlar var. Evet. Onlarla devam edeceğiz. Bir sürü de skandal haberi var. Doğpek skandalleri var. Sporcularda pilotlar kaçırıldı onlardan haber yok ama biz onların da haberini vermeye çalışacağız. Ve devam edeceğiz. Şimdilik ara verelim. Açık kasta top of the world Just a-rollin' along Just a-rollin' along I'm quitting the blues of the world Just a-singin' a song Just a-singin' a song Yeah, I just phone the person Hey, Paul, get ready to call Just like Humpty Dumpty, yeah. Getting ready to fall. I'm on top of the world, just a rolling along, just a rolling along, just a rolling along, a rolling along. Mm -hmm. rolling along. Singing my song a right. a Brenda Lee'den dinledik bu sefer. Bir aynı isimli bir başka şarkı. Yalnız bu çok bir klasik. set on top of the world. Yani dünyanın tepesinde oturup şarkımı söylerim ben. Dünyada döner gider diyor. Tam duruma uygun bir şarkı. Çünkü bir yandan buzlar eriyor. Bir yandan dereler kuruyor. Bütün dereleri dünyanın kurutuluyor. Bir yandan da bütün ormanları da tutuşmuş yanıyor filan feş mekan evet şimdi orman yangınlarına geçeceğiz muazzam bir şey ama önden önce şeyi de söyleyelim hemen Ramazan bayramı ya da şeker bayramı ya da e, Arapların söylediği başka bir adıyla yani bu da terimde hiç önemli değil e, bayramın birinci gününde itibaren e, Türkiye'de Genel olarak meydana gelen trafik kazalarında 62 kişinin öldüğü, 251 kişinin yaralandığı gibi bir durum var ve 3 günlük bir bayram için çok muazzam bir rekorda bahsedebiliriz herhalde. Evet bir de bu bayram tatili yaz aylarına denk geldiği için insanlar da denizlere, deniz sahillerine gitmişler. Son 48 saatte 6'sı İstanbul'da olmak üzere 26 kişi de boğularak hayatını kaybetmiş. Evet. Şile ve Rumeli Feneri'nde e, dün dört kişi can vermiş, iki kişi de kaybolmuş. Böyle bir durumda devam ediyor. Yıllardır devam eden bir... E, evet, her bir sene galiba. bu durumlarda okuruz. Bir de tabii dönüş trafiğinin de Gerede'ye kadar uzandığı gibi de haber var. Türk, şeyde, Karayollarında Tem yolunda da muazzam bir kuyruk oldu ve Çanakkale iskiyesinde Topçular Feribot iskiyesi ve Çanakkale iskiyesinde muazzam kuyruklar oluştu. Deniz otobüsü Bandırma Yeni Kapı arasında da izdiham yaşandı. Ve mesela Tem otoyolunda İstanbul yönünde Gerede ve Yeni Çağ mevkilerinde hızın saatte 15 kilometreye düştüğü de bu bir çeşit artık cinnete dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Hı? klasik bir cinnet evet. yani bir kural hali bunun herhangi bir e, düzeltilebilmesi imkanı yok ama inşallah yeni duble yollar yapıldığı zaman bundan kurtulacağız değil evet, mi? evet altı üstü aynı duble yolların üzerine bir duble yol daha yapılsın ve altı köprüler dahi, yani. evet. Evet, bisiklet yasak ee, peki şimdi şey e, bu böyle büyük bir rekor ee, gelelim orman yangınlarına Can ve Yücel'in de vefatının 14. yıl dönümünde bu konuya ilişkinde bir şiirini de terennüm etme fırsatımız olabilir. El tutuşa tutuşa. Ne kadar çok elimiz varmış meğer. İlkin senin elinle tutuşan benimki, sonra çocuklarınki, gençlerinki, tekel işçilerinki Sonra ellerin elleri ne kadar çok elimiz oldu. Baksana tutuşa tutuşa bir orman yangını gibi. Evet, can Yücel'e buradan bir günaydın, günaydın diyelim. diyelim. Onun kastettiği yangın bu o bir sevgi ve dayanışma mücadele yangını. Oysa biz gerçek yangınlara da geçmekteyiz. Önce Hatay'dan başlayalım. Evet Hatay'da e, durdurulamayan bir orman yangını vardı. Nihayetinde galiba yanacak yer kalmadığı e, durumuyla karşı karşıya kalındığı için kontrol altına alınmış ve söndürme çalışmaları başlamış. Sonuç 2000 hektarlık alan içindeki canlılarla beraber kül olmuş. Evet çok büyük yangınlar başka ülkelerde de var ama Türkiye'den de en büyük Antakya'daki olmak üzere. Çok sayıda yangından bahsedebiliriz. Beş gün sonra durdurmuş Antakya'daki yangın. Evet o bir idi. Antalya'da da Kumluca ilçesinde çıkan orman yangında da 15 hektarlık bir alın yandı belirtiliyor. Sonra da devamı var. Zonguldak'ta var üç buçuk hektar. Aydın'da Çin'de ve henüz devam ediyor evet, anladım kadarıyla doğru. bu maalesef. Yani Söndürülebildiği değil sadece kontrol altına aldığına dair de alındığına dair de bir haber gelmedi. Eskişehir'de 10 hektar yanmış pazarı ilçesi Kuyucak köyünde Kütahya'da var. Evet Manisa'nın Turgutlu ilçesinde var Kütahya'daki 8 hektardı Manisa'daki ise 19 hektarlık ormanlık arazinin yandığından bahsediliyor. Bingöl'ün genç ilçesinde çamlık alanda yayılan bir yangından söz ediliyor. 10 hektarlık alan 2 saat içerisinde kül olmuş. Sadece 2 saat içerisinde. Yalova'dan bahsediliyor. İlk belirlemelere göre 5 hektarlık ormanlık arazi ortada kül olmuş durumda. Bunu söyledik. Evet, Kırklar elinden bahsediliyor. Üsküp beldesinde 4 hektarlık ormanlık arazi yanıp bitmiş kül olmuş. Ve bir de yani devam ediyor bu yangınlar. En kötüsü de işte Çin'deki aydın da henüz e, haberini almadığımız bir yangın kontrol haberini de almadığımız bir yangının e, şeye geçecek olursak Kaliforniya'da çok büyük bir e, yangın haberi var. Onu e, görelim şimdi de. Bu tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani geçtiğimiz seneye baktığımız zaman belki o kadar yüksek değil fakat günlerdir belki de haftalardır durdurulamayan bir yangın Kaliforniya yangını ve halen devam ediyor. Evet onun rakamları vardı şu ana kadarki en büyük en yüksek sayı değil daha önceki yıllara göre fakat en daha yangın mevsiminin de tırnak içinde yangın mevsiminin de daha devam edeceği düşünüldüğüne düşünüldüğünde bunun ciddi bir trajedi olarak süreceğini de söyleyebiliriz Evet, durum böyle aynı zamanda sebeplerden de bahsediliyor fakat sebeplerden önce gümüş yangını deniyor buna nedense öyle adı var yani çok büyük bir yangın olmuş o 2000'den fazla insan çalışıyor sürdürmeye ve henüz kontrol altına alınmış. Bugün kontrol altına alınacağı bekleniyor. Fakat geçen yılın evet Christian Science Monitor'dan şimdi arıyordum buldum. Geçen yılın e, iki katını e, toplam iki katını Kaliforniya'da e, yangına çünkü e, iki katını buldu ve şimdilik daha Ağustos'un ortası bile olmadı bu Eylül'de hatta Ekim'e kadar devam edeceği de düşünülürse gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıya trajediyle karşı karşıya olduğu rahatlıkla söylenebilir eyaletin ve Santa Ana diye tabir edilen sıcak rüzgarlar oranın lodosu gibi bu çok zaten yelpaze görevi yapıyor körüklüyor ve onlar Santa Ana rüzgarları yerleri henüz gelmedi işin Gerçekten endişe verici tarafı bu işte. De, yani de, Golden State diyorlar ya. Evet. Amy Taxen ve Rachel Maria Dillon diye iki yazar gazeteci yazmış Associated Press'ten gerçekten altın eyalet oldu ama altın sarısı kahverengisi alevlerle ka yanan yerleri söylüyor. Yeşil kalmadı diyorlar ve daha e, daha e, şeyin ortasına bile gelinmemiş yangın orman yangının mevsiminin çok vahim uh, yani 7690 hektar yanmış sadece 4.300 yangın çıkmış ve bu uh, giderek Devam edecek deniyor. Biz rakamlar bu şekilde görgü tanıklarını anlattıkları filan da hakikaten dehşet verici. Zaten o insan kaybı olarak da en büyük kaybını bu sene verdiler. Onu da belirtelim. Peki. evet Orman yangınları bitirdik mi? Evet. Bitirmediysek Veyseleroğlu'nun ufak bir açıklaması var ondan bahsedeceğim. Her sene geleneksel olarak diğer ülkelerde yaşanan trajedilerle Türkiye'de yaşayan, yaşanan trajedi, orman yangınları e, konusundaki bu trajedileri karşılaştırıyor da Veyseleroğlu. Bu sene de aynı şekilde devam etmiş bu geleni ve diğer ülkelerde 6-10 arasında hatta Portekiz'de son 10 yılda %30 yanan alanlar var. Bizde son 10 yılda yanan alan miktarı 8-10 bin hektar arasındadır. Bütün yanan alanlarda silahlı orman muhafaza memurlarımız var. Bizim tam Son ilgili... 10 yılda 8-10 bin hektar mı dedi? Evet öyle diyor. Ee... E 2 bin hektar şimdi da Antakya'dan vermedik mi? Evet. Bundan önce şey de şeyde vardı galiba Balıkesir'de mi vardı? Evet vardı. Orada... 1500, 1500, 1500. Sadece iki yangında toplamda 3500 alanlık yer yandı ve gün gün biz de takip etmeye çalışıyoruz. 10 hektar, 15 hektar, 20 hektar i̇şte sürekli biriken bir liste var. Ama Eroğlu, Bakan Eroğlu bunu karşılaştırmış. Bizde son 10 yılda yanan alan miktarı 8-10 bin hektar civarındadır. Ve Ormanın yakmanı... 8 ila 10 bin dediği de yani %20'lik de bir farktan bahsediyoruz aslında. Yani böyle bir ortalama... Rakam verilebilir mi böyle bir konuda? 8-10 bin hektar civarında. Açıkçası bilmiyorum. Fakat kendisi bunun cezasında müebbet hapis cezası kadar olabileceğini söylemiş. Yani bunun dediğim ormanları yakmanın. Ormanları yakma ne üzerinden değerlendiriliyor? Ee, daha önce de bildiğimiz gibi piknik yapan insanlar... Ya da arazi gasp yapmaya çalışan insanlar yani şirketlerdi. İzmarit atanlar. Oyun oynayan çocuklardı. Bunlar üzerinden şey yapılıyordu. Hatta Çanakkale'de çıkan son yangında meteor şüphesi varmış. Meteor düştükten sonra orman yandı. Her sene o da olur. Her sene gelir o meteorda. Böyle bir şey de varmış. Fakat Eroğlu böyle bir da Gitmiş müebbet hapis cezası varmış. Böyle bir durum da var. Ama bugün Zaman Gazetesi'nin manşeti de var. Hazır ormanlardan bahsetmişken bu manşetten de bahsedelim. Oldukça ilginç bir manşet. Ee, askeri alanlarda betonlaşma tehlikesi deniyor ee, bu haberin içerisinde başlıkta. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile askeri alanların şehir dışına taşınması ve boş olacak araziden imar açılması gündemdeydi. E, uygulama hayata geçerse büyük şehirlerde yeşilin son kalesi kışlalarda betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak deniyor haber içerisinde. Ve uzmanlar kışla arazilerinin halkın nefes alabileceği yeşil alanlar olarak kalması gerektiğinin, düşün, e, gerektiğinin görüşündeymiş. İşte böyle bir durum var. E, şeye sormuşlar örneğin İstanbul Şehir Plancıları Odası e, Başkanı Tayfun Kahraman'a sorulmuş. Askeri alanların imara açılması kentteki bütün damarları tıkamak demek diyor kahraman. Bu zamana kadar birçok askeri alan Toki'ye devredildiğini hatırlatmış. AK Parti Milletvekili Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya'ya sormuş. Sırf yeşil alan olarak kalması doğru mu? Bu alanlar kentsel dönüşümde depo olarak kullanılabilir demiş o da. Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Murat Özdemir de buranın mümkün mertebi yeşil alana dönüşecek şekilde kurgulanması gerekiyor şeklinde görüşlerini bildirmişler. Zaman Gazetesi de bu işin e, peşinde galiba. Bakalım haber takibi de gelecek mi? Önümüz dünyanın tepesinde olacak. otururum, şarkımı söylerim arkadaş. Çok fazla şarkı var. Hangisi? İşte ben bir tek o şarkıyı söylerim. Dünyanın tepesinde, dünyanın tepesinde otururum, tepesinde Müebbet cezası yemeyin de. Yani e, bu hala aklım... Orman Bakanı'nın sözlerinde, yani biz sadece iki yangında, üç günde verdik bu haberi. Üç bin beş yüzden fazla hektarı valinin ve yetkililerin sözlerine dayanarak, valilerin bakan son on senede sekiz ila on bin diyor. Evet. Hektar olduğunu Mesapta bir karışıklık var ben anlamadım. Bir bakarız ama yani ben açıkçası yoruldum. Her sene aynı şeyleri söylüyor Beyseleroğlu. Her sene aynı şekilde de Biz de bu Veseler ulun sonrasında şaşırmaya devam ediyoruz. Benim en şaşırdığım konuda başka ülkelerin yaşadığı acılar, trajediler. Sadece orada insanlar ölme insanlar da ölüyor tabii ki. Ama orman canlıları da hayatını kaybediyor ağaçların yanında. Evet. Ve bunu karşılaştırması da Portekiz'de şu kadar yandı, Yunanistan'da şu kadar yandı. Bakın Biz bizim ne ülkemizde yiydi? ne kadar az yanıyor şeklinde bir Kim karşılaştırmaya gidiliyor. Hiç doğru görünmüyor. Hiç doğru görünmüyor. Evet, doğru. yani ama her sene aynı şekilde yani bu vuku buluyor. İsterseniz orman yangınlarından sellere geçelim. Evet sellere geçelim. Doluyu, doluyu da atlamayalım ama arada. Dolu da vardı değil mi? Evet Almanya'da dolu ve çok... Temmuz ayında. Evet beklenmedik bir dolu haberi var. Volkswagen fabrikası perişan olmuş. Temmuz ayı sonunda görülen dolu yağışından ötürü. Evet. Binlerce araç hasara uğramış. Ve hepsini %100 gözden geçirmeden piyasaya sahiplerine vermeyeceğiz demişler. Ama ağır oldu faturası diyor Deutsche beri haberi hakikaten. Evet 100 milyon euro aşması bekleniyormuş Sarar'ın. 2007'deki Kayır faturasını kasırgasının faturasını da aşacakmış galiba bu dolu durumu açıkta park edilen araçlara olmuş. Temmuz ayında da açıkta araç mı park edilir? Ne, ne, ne olacak? Ne? hiçbir şekilde belli olmuyor işte. Ya dolu yağıyor. Belki kar bile yağabilir yakın zamanda Temmuz ayında. Ve e, hasarın boyutlarını tam olarak öngöremediklerini açıklamış Volkswagen'ın sözcüsü. Yüzde yüz denetimden geçmeye hiçbir aracı teslim etmeyeceğiz demiş. Binlerce Volkswagen'ın müşterisini olumsuz etkileyecekmiş. Ama bu Almanya'daki müşteriler değil mi? Evet. 2008'deki dolu da M'den tesislerindeki 30 bin aracı hasar vermiş. Demek ki böyle sık sık dolu olan o meydana geliyormuş. Evet, geçtiğimiz hafta Afganistan ve Pakistan'ı vuran e, bu sel olaylarından ötürü 130'dan fazla insan ölmüştü. Afganistan'da e, bu hikaye devam ediyormuş. Başkent Kabil'de cumartesi günü meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda da 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi de yaralanmış. Bu hafta sonu olan bir olay. Afganistan'dan bu sefer Pakistan'dan gelen bir ölüm haberi yok. Rusya'dan gelen bir haber var. Rusya'da uzak doğusunda yer alan Amur bölgesinde yine şiddetli yağmur nedeniyle sel felaketi yaşanmış ve yüzlerce ev E, sular altında kalmış. Bölge tahliye ediliyormuş. 2000 kişi tahliye edilmiş. Yani az buz bir şey değil. Evet. Colorado'da ölümlü bir sel olayı var. Ani sel. Flash flood diyorlar. Bunlara bir kişi ölmüş. iki kayıp var. Japonya'dan bahsetmiştik. Japonya'da da yine yağmur ve sel olayları yüzünden 5 kişi hayatını kaybetmiş. Ve Samsun'u vardı. Samsun'da Perşembe günü Gece geç saatlerde başlayan yağmur e, sele dönüşmüş. Samsun haberi geldiği zaman korkuyorum ben artık. Geçen senede çünkü gene bu vakitlerde ve arada başka zamanlarda da sürekli olarak Samsun'dan sel haberleri ile karşılaşıyoruz. Ve çok feci şeylerdi. ayrıca Karadeniz'de kurtarma ekiplerinin kendilerinin de terk edilerek yardım edilemeyerek gittiği haberleri de Evet. evet Samsun'daki bu sel felaketinde Mücahit ve Bedirhan kardeşler vardı evlerinde otururken içeri suların dolmasıyla hayatını kaybeden Onlar da gene Temmuz ayında yaşanan böyle bir felaket sonucunda hayatını kaybetmişlerdi. Yani Samsun dediğiniz zaman işte bu sel olaylarla alakalı olarak ben bu iki gençin hikayesi, hikayesini hatırlıyorum ölümünü hatırlıyorum ve biraz tedirgin oluyor insan. Samsun ve sel yan yana gördükten evet. sonra. Peki şeylerden de bahsedelim. Bir göçmen felaketleri de var. Yani hakikaten dünyanın tepesinde oturup şarkısında insanı kolay kolay söyleyemeyeceği bir manzara var. Hepsi birbiriyle bağlantılı galiba. Tümüyle evet. Başkent Atina yakınlarında kaçak göçmenlerin tutulduğu gözetim kampında ayaklanma çatışma 10 polis memuru yer alanmış. İtalya'da. Altı kişi bu olarak balıkçı teknesinde göçmenleri taşıyan tabii genellikle bütün haber kaynaklarında olduğu gibi onların en büyük özelliğini kaçak olmaları evet. vurgulanıyor. Bu arada Suriyeli sığınmacıların korkmuş bir trajedisi var. Ona da kısaca az zamanımız var birinci saati doldurmadan ama muhakkak değinelim. Evet aslında üç trajedi geliyor. Sadece bu hafta sonu Suriyeli sığınmacılara dair üç trajedi geldi. Bunlardan bir tanesi Batman çayında balık avlayanların bulduğu suya gömülmüş bir araçta çıkan yedi Suriyeli vatandaşının cesediydi. Bir aile olduğu söyleniyor bu e, araçtan çıkan kişilerin. Savaştan kaçıyorlar. Evet biri Sultan Gazi'de ağır kokuların geldiği bir gece giren polisin bıçakla öldürmüş olarak Suriye uyduklu iki kişinin cesediyle karşılaşması durumu var. Ve belki de en Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelmiş. Suriyeli olduğu tahmin edilen 11 yaşındaki bir çocuk ölü bulunmuş. Çevredeki vatandaşlar polislere ölen çocuğun Suriyeli olduğunu ve anıt alanı çevresinde birkaç gündür mendil sattığını ifade etmişler ve anıtın altında da çocuk ölü bulunmuş 11 yaşında mendil satan Suriyeli bir çocuktan bahsediyoruz evet. Muntakya'da İskenderun'da çok <gülüyor> söylenecek bir şey yok gerçekten yok Ve çatışmalar da devam ediyor Suriye'de hem sınır bölgesinde Türkiye sınırında hem de iç bölgelerde. En son Suriye'de El Nusra cephesiyle PYD güçleri arasında meydana gelen çatışmalardan ötürü gene mermiler sekmeye başlamış. Sınırı aşarak evinin bahçesinde oturan 19 yaşındaki Emrah İdek göğüs bölgesini isabet eden bir kurşunla yaralanmış. Bu hafta sonu gelen haberler Durumu arasındaydı. Durumu nasılmış mı diye mi bilmiyorum. Yani göğsüne geldiğine göre muhtemelen ağırdır. Fakat şu anda detay yok benim elimde. Onun dışında Irak'ta eş zamanlı saldırılarda 60'ın üzerinde insan hayatını kaybetti. Evet yetkililerde 800'den fazla ölümle en kanlı Ramazan aylarından birinin yaşandığını söylüyormuş. Irak'ta. Yani tam bir cinnet hali de orada. Cehennem yani Yemen'de de bu insansız hava araçlarıyla... Vurmalar devam ediyor Artarak devam ediyor 14 kişi 3 ayrı saldırıda öldürülmüş Bunu gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Bir de İsrail'in insansız hava araçları saldırısı vardı Evet o da Sina Yarımadası'na düzenlenmiş bir saldırı 5 ölmüş Orada da Mısır, Mısır'da doğrudan düzenlediği Hava saldırıları var İsrail'in Bu konudan bahseden manşetler de Vardı Evet yeni şafakta bugün şey demiş ona Mısır'dan alınan istihbaratla yapılıyor diye Sina'da Şer ittifakı diye vermiş. junta gösterdi İsrail vurdu diyor. Bunun ne kadar gerçeklere dayandığını bilmiyoruz. Ama anlaşılacaktır. Ee, ve aynı zamanda e, Türkiye'nin de Lübnan'dan askerini çekme planı olduğuna dair de bazı haberler gelmeye başladı. Bu haber hemen Türk Hava Yolları'nda çalışan iki Türk pilotun ya da Türk pilot ve yardımcısının Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kaçırıldığı haberi sonrasında geldi. Bu konu hakkında da çalışmalar sürüyormuş. Murat Ağca ve Murat Akpınar Beyrut'ta kaçırıldılar. BK Vadisi'ndeki evlerde tutulduğu iddia ediliyor. İki hafta önce planlanmış olduğu belirtiliyor. Evet. Onların da kaçıranları konusunda da gene bazı gazetelerde istihbarat var. Yani bir şeyhin Lübnan'da büyük bir pazarlığına pazarlığa giren bir şeytan bahsediyoruz. Böyle bir durum var evet. Bir de bir Gene işçi ölümleri vardı Ali Ağa söküm merkezinde Son 6 ayda 7 kişinin hayatını Kaybettiği böyle de bir Akıl durdurucu Trajedi devam ediyor ee, Savcılık Ölümlerle ilgili uzman ekip gönderilmiş Ama daha da tuhaf Bir şey var bayramdan sonra sökümüne Başlanacak kurvaziyer su alıp Yan yatınca kurtarma çalışmalarının Detaylı plan yapılmadan Erken başlatıldığı iddia edilmiş Hakikaten de çekilmiş olan bir gemi bildiği, yani herkesin bildiği diziden filan, aşk gemisi işte. Uzman olmayan gemi söküm işçilerinin kullanıldığını da açıklayan Gemi Dönüşüm Sanayicileri Derneği var. Bu konu e, testi kırılmadan programında da e, herhalde ele alınacak ve alınıyor zaten. Ama aşk gemisi ölümleri de incelemeye alındı diyor. Öğlen e, Doğan Balcı adlı işçinin yakını bayramda üç arkadaşıyla zehirlendiğini anlatmış. Zeyre karşı ayran içirip geçer demişler. Hastaneye bile götürmemişler. Böyle şeyler bir yandan da yaşanıyor. Evet. Evet. Son bir haber var. Oturup şarkımızı söylemeye devam ediyoruz. Ama aşağıda insanlar para kazanmaya devam ediyormuş. Örneğin Almanya. Almanya Basra Körfezi ülkelerine yaptığı silah ticaretinde patlama yaşanıyormuş. Yılın ilk 6 ayında yapılan silah satışının hacminin 800 milyon euroyu geçtiğinden bahsediliyor. Ve silah satışı yapılan altı ülke Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ymiş silahlarını almaya devam ediyorlardı geçtiğimiz sene içerisinde de silah patlaması silah satışı patlamasından bahsediliyordu bu körfez ülkelerine bu senede aynı şekilde devam ediyormuş ee, yığınaklarını yapmaya devam ediyor gibi görünüyor bu körfez ülkeleri silahlarla beraber evet ve diğer haberleri de 9.30-10 arasına sakladık en önemlisi tabi sporda büyük bir skandal var ondan bahsedeceğiz Bir de Türkiye dünya rekoru kırmış. dopingde e, rekorlarına rekor eklemiş. Ondan bahsediyoruz. Dolar e, milyarderi sayısını da katladığına dair bir haber vardı. Belki onu da yaparız. Yani bazı rekorları kırıyor Türkiye. Bazı durumlarda da durumu hiç iyi görünmüyor. Onlardan da bahsederiz. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, merhaba. Günaydın Ali Bey. Ne var, ne yapıyorsunuz? valla bayramdan sonra geldik ve dünyanın tepesinde oturup şarkımızı söylüyor, ıslığımızı çalıyoruz evet. çünkü altta. Biz, biz kendimizi böyle e, Neron gibi hissediyoruz. Evet. Her şeyin çivisi çıktığı bir dönem. Gerçekten öyle ve son e, bugünkü açılış e, haberimiz de şeydi. Çin'de 19 bin tonluk bir yük gemisi Dalyan yani limanından çıkmış elde Rotterdam'a varacakmış kuzey kutbundan eriyen buzların arasından gidiyor. Ticaret yolları açıldı iklim değişikliği, küresel ısınma en azından bazı kesimlerin işine yarıyor. Tabii nabzın maliyetleri azalıyor. Oradan evet. Sevilenler var yani. Evet, benzin o... parası da azalıyor herhalde biraz. Ne parası? Benzin yani mazot Benz azalıyor. Evet. Işte yani ulaşım aletlerinde ben evet. yararlanan Bunun için işte bayağı bir kavga var yani. Hem Zey... de büyük bir kavga var. Yani dünyanın batmasıyla bazı büyük şirketlerin çıkması aynı birbirine evet. bağlantılı çok önemli bir durum var. Gerçekten yani iyi gitmiyor. Hiç iyi gitmiyor hiçbir şey. Öyle gözüküyor. Türkiye'nin içerisinde bayram süresi içerisinde Baktığınızda işte en fazla konuşulan konular e, yine ergenlik ön davası ile ilgili gelişmeler oldu ve bu konuda e, eski genel cumhurbaşkanı ve davanın önemli önemini hiss eden başkanımız kendisi testi üzerinden yaptığı açıklamalar vardı. Bunlardan bir tanesi Necdet e, şu anda cari e, görevde bulunan genel Başkanı Necdet Özel'in Sessizliğini ne kadar süreceğine dair bir açıklamaydı. Dikkat çekiciydi. Ee, ona da Genel Kurmay Başkanı e, bir yakını aracılığıyla e, yanıt verdi. E, ondan sonra yani hiç sessiz filan durduğu yoktur Genel Başkanı'nın diye. Biz konuşuyoruz. Ee, Evet, ben bildiğim kimi konuştuğunu bilmiyorum ama Necdet Özel'in e, adına bir açıklama yapıldı. Medyatik arttıca genel genel genel üzerinden sanıyorum bu şey sürdü. E, Diyalog. E, bir de e, dün itibariyle de e, şey. E, Müjüz başkan Jimi Cheel baş bu sessizliği sürdürecek misiniz sistemine? Genel Kurmaydan hiç susmadık ki hep faaliyet içindeydikleri destek gelmişti Bayram şöylesine diyeceğim çiçekte Sayın Genel Kurmay Başkanı'nın bu konuda ortalığı verdeliye vermeden çözüm bulunması için büyük bir çaba gösterdiğine ben şahidim gösterdiği yoğun çabayı ben biliyorum demiş yine Tüfekbileye Milli Güvenlik Kurulu dahil devletin birçok toplantısına katılmış biriim keçi can derdinde kasap et derdinde Sayın Komutan'ın sorunu çözüme çerçevesinde çok büyük bir çabanın içinde olduğuna çok kez tanık oldum. Evet. Bu ne demek şimdi? Yani sen düşünüyor. Üzerinde eleştirdiğimiz e, itinayla yürütülmeyen bir derin devlet dava süreci vardı. Bunda birinin e, konu pek çok askeri ve sivil e, yargılandı. İtira yargılanmadı. Bunu, bunu getiriyoruz, getirdik de. Ama belli ki bir dava sürecine e, müdahil olunmuş ve dava sürecinde yargılananlar içinde bir çözüm üretme e, faaliyetinde bulunmuş. Kimle? Genel Kumay Karargahı ve hükümet. Evet. Buradan bunu çıkarıyoruz. Değil ne, mi? Evet, yani tamam. bir, böyle bir durum var. Ee, bunu nasıl yorumlayabiliriz? Ee, bir, e, şu anki e, hükümet ve şu anki komuta kademesi e, geçmişte komutanlık yapan e, Diyar Başkanı'nın ve başka komutanların e, bu süreçteki yargılamalarından bir rahatsızlık duyuyorlar. Ortaklaşa bir şekilde de bunu bir çözüm bulma gayretine giriyorlar belli ki. Başbakan Yardımcısıydı Meclis Başkanı olmadan önce. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin iki numara ismi Abdullah Dilden sonra. Belli ki bu sürece destek vermesi, yani sisteme karşı özelin yanıtı ve buna karşı da ben biliyorum şahidim, aynen bu kelimelerle büyük bir çaba gösteriliyor. Şimdi Türkiye'de son 10 yılda E, i̇tinasız darbe girişimleri oldu ve bunların ve itinasız e, deliller bırakarak e, takım sayısız darbe girişimleri karşı karşıya kaldık e, ve bunlar itinasız bir şekilde de yargılandı e, ve bunun bir sonucu var şu anda dedi ki bu sonuctan e, hükümet çevreleri de e, bayram sözünde de o görüldü yani. E, bu sonuçtan dolayı geçen programlarda da dile getirdiğimiz gibi valizun sonucundan Ergan'ın sonucundan e, me, me, e, memnun yete e, daha doğrusu belli memnuniyetsizlikleri içinde barındırıyor ki özelim Genelkurmay Başkanının hükümet nezdinde devam etmekte olan bir yargının yargı sürecindeki komutanların nasıl e, bu işten kurtulacağına dair bir çözüm parayişin içerisinde olduğunu e, şahit dedik de ortaya koyuyor. Bu ilginç bir şey geldi bana. Yani altını çizmek istedim. Çünkü e, önümüzdeki dönem açısından da yani bu benzer davalarda e, gelinen noktayı ve bundan sonra da nasıl gelişebileceğine ilişkin e, bir işaret e, olduğunu görüyorsunuz. E, yani bu konuda Bir taraftan e, karşılaşılan sonuçla ilgili e, içten bir memnuniyetçilik çünkü kendisini sonuçta bir terör örgütünün e, atamasını, e, terör örgütünün nedeniyle yargılanan İlker Başvur'un atamasını hükümet yaptı. E, yani ki imca var. E, mesela bütün bunlar e, Türkiye'nin içindeki bu karışık süreçte e, önümüzdeki dönemde... E, de de bu konuda e, ve aynı zamanda bu itinatsız yargılamaların e, dışarıdan gelen biliyorsunuz Barcosa ilişkin bir Birleşmiş Milletler raporu var. Bu o da arada kaynadı. Yani e, Birleşmiş Milletler'in e, bir e, şeyi bağımsız e, uzmanlardan oluşan bir e, heyet bu yargılama süreçlerini inceledi. Hı hı. ve e, bunun ilişkinde e, ciddi bir rapor hazırladılar yani hukuki süreçlerin ne kadar e, özensiz e, yapıldığına dair dolayısıyla e, bayram süreci içerisinde e, göze çarpan e, en önemli şeylerden biri bu e, yoloklardı. E, bunun bir altını e, çizelim Onun dışında açıkçası dün itibariyle dikkat çekmek istediğim işte başka haberler var yani sadece radikal gazetesi üzerinden hareket ettiğinizde çünkü radikalin birinci sayfasında yani Türkiye'de sporun dopingle birlikte yaşadığını gösteren ve bu 40 biner kadar cihat etmiş durumda sanıyorum bugün itibariyle. Baş pehlivan, yani 16 kişide doping olduğu ortaya çıkarılmış e, bütün kategorilerde. En sonunda baş pehlivan e, konumunda iki kişinin testi bekleniyor. O da e, belli oldu. O, o da şey... Belli oldu mu? Evet, evet oldu. Vatan doping Gazetesi'nde de. var bugün o da. 652. Kırk Güreşleri'nin tüm pehlivanlarından sonra e, baş pehlivanlığında 3 e, kez kazanarak altın kemer olan Antalyalı Ali Gürbüz'de de doping çıkmış. Yani i̇laç yanında canlı. bir şey. Galiba Trakya İlaka olaylarından da... sonra en büyük skandal en büyük rezalet gibi duruyor bu tablo. Yani e, Hangi Trakya olaylar? Yani? Yani. 342 değil mi? Öyle mi? Trakya'dan çıkan evet. ikinci büyük bir Yani Güreşlerle yani. bağlantılı evet. olarak. Evet. 34 yılında mı olmuş? Anlamadım. Ee, şey... E, e, e, Trakya olaylarını anlıyor. Yahudi yahu, evet, yahu, yahu, yahu, yahu, yahu, yahu, yahu, program vardı. 28-34'lerinde anlıyoruz. Yani bur. Bur ne efendim? Alo? Alo, evet. Ha tamam. Ha, gitti, gitti, geldi e kesinti şey, oldu, evet. Kesinti oldu gerçekten. Yani e akteizizinden tutun her yerde bu dopingle karşı karşıya kıldık. En son 40 e pınarla e tüy dikmiştirimde. Yani gerçekten dün Radikal gazetesini Pazartesi hazırlayanlar e, haberleri da, arka arkaya koymuşlar. İkinci sayfada e, kad kadınlara paravanlı bir matine e, bir şarkıcı Nadide Sultan e, kadınlar matinesi yapıyor ve orkestra yer alan erkeklerin görünmemesi e, bir çarşafla dedi. Büyük bir çarşafla e, erkekler orkestra kadınlar tarafından görünmüyor. Evet Hücret Gazetesi'nde de vardı ama tabi tek bir gazeteden şey yapmak daha iyi oluyor. Evet. Bir tek gazete üzerinden yani, gitmek. Ben, ben de radikalizmden gidiyorum. Üçüncü sayfada bir de... Yani, tıklar, erkek, yani erkekler bata bata. görünmüyor öyle mi? Perdenin görünmüyor, arkasında evet. evet. Ama yok. Otel balkondan izleyebiliyorlar hocam aynı zamanda erkekler. Öyle. öyle bir durumda var. Şimdi üçüncü sayfada Çanakkale'nin yeni şehitleri haberi var. Gerçekten işte e, bu Çanakkale Savaşları e, üzerine işte yapılan belgeseller, son yıllarda filmler son derece atmış durumda. Çanakkale'de e, Birinci Dünya Savaşı'sında e, ölen insan sayısının hakkında da çeşitli rakamlar verilir ama e, işte on binlerce, yüz binlerce insanın iki taraftan da e, öldüğünü, öldürül e, şehit olduğunu biliyoruz burada. Ve ben bu konuda okumuştum. Çanakkale şehit Birinci Dünya Savaşı'nın cevabı diyor ve hemen arkasında işte İmparatorluk çekiyor Osmanlı İmparatorluğu, işgal ediyor ve Çanakkale'de ölen yani her şey açıktaymış uzun yıllar boyunca. Hatta ilk girenler İngilizler, o da İstanbul'u ve o bölgeyi işgal ettiklerinde ilk şehitlerini yapan da İngilizlerdir yani orada. Ve uzun yıllar boyunca arazide. Ölen insanların cesetleri çürümüş ve iskeletleri açıktaymış uzun yıllar boyunca. Bu hatta şey cephesinde de vardır. Ee, Sarıkamış. Yani Sarıkamış da 70'lere kadar sürmüş ve bölgenin hatta romanlarda da geçer. Hatta bazı anılarda da e, görürsünüz. Allah'a aktar ve Soğanlı dağlarında e, Sarıkamış'ta da donarak bölürler. Malum e, birbirlerine sarılmışlardır. Öbek öbek iskeletler vardır ve bunlara köylüler halk mor çalı yerler. 1970'lerde buralarda arazi üzerindeki dağlardaki iskeletler toplanır da toplu bir şeyler yapılmaya çalışılır. Ben beraber elberber üçüncü sayfa bir işte yeni şehitlikler bulunmuş. Bunların üzeri kimde de tanısa da olmuş. Kimde de özel araziymiş. Ve e, çünkü haberimizde e, Çanakkale'de her yıl orada bir törenler yapıyoruz, değil mi? Evet. Amasetin en fazla gösterildiği alanlardan biridir. Hatta haber, e, şimdi yüzüncü yıl dönümüne de çok yaklaştığımız durumda. Yaklaş. 98. yıl yani, dönümündeyiz ama yeni yeni şehitler bulunuyor ve Yüz yılda bir şey. Zaten listesi de yani. E, Genelkurmay Halk Dairesi şeylerinden e, araştırma yaptığınızda Çanakkale'de yani ölen Er Erbas ve subayların ham lisesine ulaşamazsınız. Ulaşılamıyor e, evet. E, ben kendi aile şeyim ben biliyorum. Aynı şekilde sarıkılmış. Ama a aynı haberde işte. Ali Bey iyi de bir şey veriliyor. Bilgi veriliyor. iyi bir haber veriliyor haber içinde. O da 100. Yıla, yılı olan 2015'e kadar halkın ziyaretine açılacakmış. Yeni mezarlar yap, yapılıyormuş. Bu da iyi. Doğa Koruma evet. ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne iletilmiş bu bilgiler. En kısa sürede yapımına başlanıyormuş mezarlık. Peki. Bununla yetinelim. Ee, beşinci sayfada işte Aşk ölen işçiler Yani son bir yıl içerisinde Türkiye'de İş kazalarında yine büyük bir patlama var ve e, malum bu işte dizlere konulan aşk gömüsünün e, makine dairesinde su boşaltmak için giren işçiler benzer evet. şekilde ihlalerek öldü. Yani yani bu dördüncü e, şimdi dördüncü acaba mı var? Demiyorum bu e, dünkü gazeteden. Burada bir ölüm haberi. Altında işçi cipte bir hamileliğine yer yok haberi geliyor kadın milletvekili hamile ama iş kadın milletvekiliğinin annelik izni olmadığı nihayetinde ortaya çıkıyor. Ve bu konudaki durumu ortaya kayan bir haberle karşı karşıyayız. Ve sanıyorum herhalde iş değişmesini, yani meclis iş o kadar önemlidir ki bir ülkenin yani iş süzüğünün e, ilişkin e, bu, bu işçizlikler çünkü hala 12 meydir anayasasının e, devamı derindeki olan belgelerdir. İşte bu e, meclis çalışma biçimlerinin e, demokratikleşmesi, işlerde kazanması, e, gelen sorular, soru önergeleri vesaire diye. bütün bu işçizlik e, yeni bir anayasa e, işte demokratikleşme programları çerçevesinde ele olması gereken insiste. bizim meclis erkek bir meclis olduğu için de iştücükte kadın milletinin hamile kalması e, bugüne kadar hiç düşünülmemiş. Evet bu aşk gemisiyle ilgili de gerçekten büyük bir trajedi. Ona bir saniye geri dönmek istedim. Yani Tabii. gerçek aşk bu pembe dizinin gerçek sahnesi olarak kullanılan 171 metrelik bu gemi Zaten artık dünyada böyle Ali Ağa gibi çok gelişme yolundaki ülkelerin ancak aldığı çok kirli bir gemi söküm gibi sanayilerde kullanılıyor. Ama orada da asgari ücretle ve çok zor iş güvenliği olmayan şartlarda çalıştırıyorlar. Ve mesela bu mazotla çalışan pompanın egzosundan çıkan dumanla zehirlenmişler. Bir kısmı ne kadar ayran içirerek halletmeye çalışmışlar. Olmamış. Bindi içecek verilmiş yani. Evet. Çok trajik, evet. feci yani. Bence. Evet. Fişi gerçekten yani galiba e, yani biz Çin'in en fazla e, iş ölümleriyle karşılaştığımız ülkedir. Ondan sonraki ilk beşe giriyoruz. Ee, Hatta sıramız, ben ben, yeni ilk, sıramızı bilmiyorum ama. Yeni sıramız konusunda da bazı bilgilerle ulaşmamız mümkün olabilir. Benim elimde var ama siz devam ederseniz ben o, o habere de ulaşabilirsem e, Şimdi, Bir diğer haber altıncı sayfada. Ee, yozlaşma karşıtı şey, bir e, Uyuşturucu karşıtı eylemlerle ilgili bir derneğe baskın yapılmış ve e, yozlaşma karşı mücadele adı verilen eylemler örgüt faaliyeti olarak sayılarak e, bir dename düzenlenmiş. Ne demek ee, yozlaşma karşıtı eylemler? Şimdi e, geçen yıl haber'e göre DHKPC'nin bir operasyon kapsamında Gülen Suatlar Derneği diye Maltepe'de İstanbul'da bir baskın düzenlenmiş. Sekiz kişi tutuklanmış. Cumhuriyet Başlarcılığı on üç kişi hakkında hazırladığı bir iddianama var. Derneğin 2011 yılından beri göz karşı mücadele edilen eylemler yürütmüş bunlar. Bunların örgüt faaliyeti olarak sayılmış. Derneğin yaptığı şeyler. işte. Kahvanede yaptığı bir uyuşturucu karşıtı toplantının derneğin gerçekleştirdiği piknik haberi e, örgüt adına gerçekleştirildi kanıt olarak gösterilmiş. E, ve Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesine göre cebir ve şiddet ile anayasal düzeni alaşağı etmeyi teşebbüs iddiasıyla e, örgüt suçlaması ile dava açılmış. Evet çok acayip. Çok so, so, acayip. Yani Malatya savcılığı keşif soruşturmasında e, telefon bir telefon görüşmesinde geçen gel gülüm gel ifadesi için eylem için şifreli talimat olarak kabul etmiş. Evet. Anladık Bu toplu bir e, cinnetin belirtileri gibi. Ya. Ben bu arada buldum e, Gila ben Mayor yazmıştır Hurriyet gazetesinde e, 9 Ağustos'ta Cuma günkü Hurriyet'te. Şimdi ona e, hemen takviye o haberi de e, Türkiye iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada da üçüncü evet. sıradaymış. Son durum yani, bu. Son durum o. Yani, yani. I, i daha önce maden kazaları falan neredeyse yaptığımız şeylerden aklımda kalan ilk 25'teydik yani. E, yani, yani. Yükselmiş yani. E, yükselmiş. Evet. Doping, atletizmde evet. çıkan dopinglerle beraber de birinci ben, sıraya ben. yükseldi zaten dopingle. Evet. Evet, yani böyle e, gel bilim geldi de bayağı bir insan e, şu anda bu dernağın çerçevesi içerisinde yavruluyor. Yani e, örgüt şeyine sokma e, için özel bir e, hakim ve savcı e, yetiştirilmesi eğitime tabi tutuldu anlaşılıyor ya da emniyet isteştir aslında. Diğer bir e, haber e, yurt dışına çıkış veya ev hapsi sondan sonra ilçe dışına çıkmama tedbiri verilmiş. Evet bu da muazzam bir haber gerçekten. <gülüyor> bir muazzam haberdi. yani. İsmail Saymaz'ın haberi değil mi? Evet. Evet. <gülüyor> yani ben dün arka arkaya yani bunlarla karşılaştım. Ee, şimdi örgüt iddia ile iddiayla tutuklamaya sevk ediliyor ee, direkt alttan. Evet. Evi ve işinin bulunduğu Şişli ilçesi sınırlarından dışarı çıkmamak koşuluyla serbest bırakılmış. Ancak bu, yani... <gülüyor> bunu ilk defa duyuyorum. <gülüyor> Beyoğlu, Beşiktaş, Suyulu ve Kağıthane ilçeleriyle çiçek geçen şişli sınırların nasıl ayırt edebileceği bilinemiyor. Evet yani, me yani meğerse e, Kağıthaneye geçerse mesela ağırlaştırılmış olacak. Evet. Ağırlaştırılmış olacak. Evet. Yani e, yine şeylerden biri bu e, rekor şeyde herhalde Rusya'dan sonra da onda da ikinci sırada olabiliriz askeri Evet. Yani e, bu konuda da e, önemli bir şeyimiz var. Yani yakamış şimdi hatırlamıyorum şey dedik gibi ama yıl başından bu yana e, edenlerin sayısına bir kişi daha eklenmiş e, ve e, intihar ettiğinden ailesi şüpheleniyor. Ondan sonra da e, bu konuda e, yine yedinci sayfada E, aile intihar olamaz e, diyor e, ve bu e, kıştlarda ölen e, intihar e, bağlantılı diye e, ortaya konulan asker ölümlerine de bir tanesinin daha eklediğine oluyoruz. Yine aynı sayfada yine Türkiye'nin bir kalesiyi arazi kavgasında dört kişi ölüyor. Evet. Yani Türkiye'de de arazi yani kadrosal mülkiyet meselesinden yıllık ölen sayısı da dünyada herhalde e, çok önde bu, bu, bu, bu. Evet yani 12 saat önce e, harçlık isteyen bir insanın intihar etmesi çok akla uygun evet. görünmüyor doğrusu gerçekten bilinemez tabi ama bu arazi kavgası yani, da sayısız böyle haber son zamanlarda geliyordu bu ordudan gelen değil mi Tabii, yani hatırlarsınız Bilgi Köyü'nde de 40'ın üzerinde. Evet. Yani e, bir, birkaç yıl oldu ya. Çok fazla değil. Ali Bey yani, bu... Yani geçenlerde gene oldu. yine her, her, her, ay, her ay birkaç tane böyle toplu katliama yakın e, arazi e, kavgalarını deneyle e, karşılıklı çatışmalara ve ölümlere rastlanır. Onda da çok ünlü değil. Evet Ali Bey bu... E... Yani, Gülsuyu Gülensu'daki daha doğrusu Gülsuyu'ndaki net olarak konuşmak gerekirse <gülüyor> e, anlatılan bu uyuşturucuya karşı mücadele eden çetelerin hikayesi de aslında bu arazi anlaşmazlığı gibi bir durumla alakalı olabilir. Çünkü, bu da bayramın önemli haberiydi. Bir gün içinde 3 ayrı saldırıda 9 kişi bacaklarından vuruldu. Evet yani silahlı saldırılarla bu mahalle çalkalanıyormuş ve olayların rant nedeniyle yaşandığı görüşünü demiş <gülüyor> e, mahalleliler vatandaşlar uyuşturucu çeteleriyle huzuru bozup kentsel dönüşme Giren evlerine el konmak istendiğinden bahsediliyormuş. Yani bunun evet. detayları da Milliyet Gazetesi'nde e, mevcut. Mesela mahallenin en eski sakinlerinden Niyazi Armutlu olaylar devletin isteği ve göz yummasıyla bu kadar büyüdü diyor. Amaç kentsel dönüşüm kapsamında evlerimize el koymak çünkü gül suyunun her yeri deniz manzaralı diyor. Evet. Bunun gibi detaylar da var. Mesela olaylarda yaralanan Cebrail Günebakanlı biz uyuşturucu çeteleriyle mücadele ederek onların mahalleden ayrılmasını istiyorduk. Emniyet yetkilileri ise isimleri belli olan ve içimizde dolaşan bu insanları gözaltına almadı. Toplam 5 olayda 10 yaralı var ama sadece 1 kişi tutuklu. Emniyet hepsini gözaltına almadıktan sonra iş e, olaylar büyüyecek de şeklinde de bir açıklaması var. Olayın bir de kentsel dönüşüm boyutu varmış bu uyuşturucuyla karşı Bunu ekleme iyi oldu. Yani kentsel dönüşüm için yani şey gibi o, o mahallemin kentsel dönüşüm kapsamına alınması için bir o, senaryo. Evet. Ezilenlerin Hatta. Sosyalist Partisi mensubu insanların vuruldu. Arada da iki gazetecinin de gene bacaklarından vurularak hastaneye kaldırıldığı haberleri vardı. Çok endişe verici bir başka gelişme mi? diyor. Evet yani mafya devrede yani. Tekrar evet. uzun zaman sonra tekrar iyice bu kentsel dönüşüm çerçevesinde. Üstelik de bu bazı gazetelerde bunun veriliş tarzına da ciddi itirazım var benim şahsen. Kimse konuşmuyor. On içinde polis bulamıyor filan demişler mesela. Bu da çok o, acayip bir şey. Evet, yani konuşmuyor filan diye e, bir şey yok aslında. Aslında çok e, yani işin mafya boyutu gerçekten e, yani kentsel dönüşüm mafya e, ilişkisi e, son derece önemli. Önümüzdeki dönemde de e, yani bu kentsel dönüşüme ilişkin E, pozisyonu hükümetin ve seçimlerle birlikte ve bu konuda e, çeşitli denemeleri oldu biliyorsunuz. Yani e, e, orman arazisi 2D'den elde edeceği geliri burada kullanmak istedi. Ama oradan gibi bir geliri e, elde edememişti. Bunu programlarımızda gündeme getirmiştik. İlare burada çeşitli modeller deniyor. Hatta konuda bilgi vermiştik. Dünya Bankası'ndan proje kredisi için niyet mektubu gönderdiğini ve oradan kaynak sağlamak dedim. Çünkü bu kentsel dönüşüm için ciddi bir kaynağa ihtiyacı var. Hükümet bu konuda başlattı ve zaten seçimlere kadar giden devrede yine beton dökmeye de devam edilecek. ve Bunun maksiyatik bağlantıları da önümüzdeki dönemin Bu mafya nasıl bir mafya, nasıl, fintilik, nasıl bir mafya geliyor, o da herhalde yücelenmesi gereken hususlardan bir tanesi. Bir diğer ancak devam ediyorum. Anayasa Mahkemesi terör suçları kapsamında göz aranından şüphelilerin avukatları ile 24 saat görüşme hesağı uygulamasını bize vermiş. Ne demek bu? Ee, Ya yani şimdi ce, e, kamuoyunda işte e, bilinen bir yargı paketi işimizde dördüncüsü geliştik. Üçüncü yargı paketini CHP merkez mahkemesi bazı maddelerin değiştirilmesini iptal etmişti. Mahkemede iptal davasında bu terör suçlarının tutukluk süresini 10 e, yıl olmasına yol açan kanun maddesini iptal etmişti. Bunu e, şey yapmıştık, e, konuşmuştuk. Ancak e, bazı düzen, yapılan düzenlemeleri de onaylamış anneler mahkemesi. Onlardan biri de. E, i̇şte terör suçlarından e, gözaltına alınan kişilerin 14 e, saat avukatlığı ve görüşme hakkının engellenmesi benim bu çünkü paketinde bir düzenleme vardı. Ba mahkeme bu iddianı reddetmiş. Ha, ma mahkeme reddetmiş ama Anayasa Mahkemesi e, onaylıyor öyle mi yasa? Doğru. yani mahkeme dediğim ama Anayasa Mahkemesi zaten yani iddianı reddetmiş onaylamış. Yani dolayısıyla eğer, e, şüphe değilseniz e, sizden polis, e, terör e, şüphesiyle gezide e, dolaşıyorsunuz. E, her yer taksiyon, her, her bilinç değil. A, 24 saat görüştürmüyor. İşte, bu, bu hakkı var, da olarak var hakkı kanununda. Evet, evet, bu da orveniyen bir durum. Ya, herkes eşit ama bazıları daha eşit durum evet. oluyor. Hayvan, yani, hayvan çiftliği kitabında. O 24 saatte ne olacağınız, e, yani Şimdi şey. buradan gerçekten arka arkaya işte şey haberi var yani Kılıçdaroğlu'nun birliği de işte taksim dilinde selam çıkıyor. Ondan sonra işte polisten gençleri kutluyor güzel kadınlar da dirensin diyor. Cumhuriyet sayesinde Kılıçdaroğlu günce genel başkanı karşılıyor Estağfurlah oğlu olan Abdullah Cumhurbaşkanı izreden yırtık ara ayakkabı bile gelip bugün Başbakanı Erdoğan otur diyor. Bu da Kılıçdaroğlu'nun eee işte e, bir taraftan tabii ki bizim bölgeğimizle ilişkinizi biliyorsunuz Barzani ve eee Müslüman Suriye Türkleri arasında da bayram sözü çıktı bir gerilim halen de devam ediyor. E, ciddi bir suçlamada bulundu. E, Suriye Türklerinin eee beyadini başında bakmak ve katliama Barzani e, Kuzey Irak yönetimi duyucu kalmakta suçladı. Bu da bayram süresinin içerisinde Kürt e, gruplar arasında yaşadığımız şeylerden biri. Şimdi Barzani'de Rojava'da işte özel araştırma işlemiş, istemiş. E, tabii evet, yani e, gerçekten e, Putin e, Obama e, G20 zirvesi onun öncesindeki e, gelişmelerde e, yine Bu haberlere eklenecek şeylerden bir tanesi e, yani karşılıklı olarak yapılan açıklamalar e, birbirlerini e, görüşmeme orucuna girmeleri ve Snowden'dan kaynaklanan e, geçici sığınma verilmesi, eski CIA analisti Edward Snowden'in geçici sığınma hakkı vermesi, vermesinden sonra yaşanan gerilimlerde ve karşılıklı açıklamalarda Yine önemli incilerden bir tanesiydi. Ayrıca ABD, eşlikini 3 gün sonra e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kapattığı 19 büyük geçildiğini e, tekrar e, açtığı haberi de yani e, o da dikkat çeken şeylerden biriydi. E, bir de e, yani eklemek lazım Şabes'in e, yerine gelen böyle Ama... devlet ABD Nicolas nikolas Maduro. Ee, bazen Chavez'in Mozeres'in de uyuyorum. Açıklamasıyla bulunmuş. Ee, yani böyle bir ilginç e, deme işte dışarıdan gidiyoruz. Evet. Yani <gülüyor> evet, biz ne diyelim dünyada ve evet, Türkiye'de bayram süresi içerisinde daha bunu ekleyeceğimiz herhalde e, pek çok şey var. Çok Mesela, sayısız şey var. Gerçekten yine önemli şeylerden bir tanesi de Ee, verilen bir soru önergesine e, yanıt var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi şekilde şey yapmış e, sene başından bu yana Türk Hava Kuvveti'nden ayrılan e, pilotlara ilişkin bir soru e, önergesi göndermiş. Ve 110 e, yani verilen yanıtta Milliyet Soluna Bakıntı'ndan 110 pilotun ayrıldı dair. Şimdi gerçekten ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam, evet. <gülüyor> Ve bu yani sonra önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çünkü zaman zaman e, hava kuvvetlerinden ayrılmalar e, olur. E, bir hava savaş pilotunun yetişmesinin maliyeti de e, dört şeyi biliyoruz. E, 4 milyon liraya yani eski parayı milyonu diyor. Ee, Böyle 15 yıllık hizmet veren bir F 16 biletinin mali diyor. Yaklaşık 15 milyon dolara uçuşlar vs. Yani gerçekten akıl e, ve iddialara göre mektu içerisinde e, işte Boboski bombalamasında bulunan e, subaylar da bulunuyor. E, bir anda bir ülkenin işte Avrupa Kuvvetleri'nden 110 pilotun ayrılması değişik tecrübeler, bizim tecrübeleriyle inanılmaz bir rakam. Bu da öyle e, küçük evet. bir şekilde geldi geçti. <gülüyor> evet, süreyi de doldurduk. Ortalık bayram doldurduk yeri gi gibi yani, derler ya. Evet yani gerçekten bayram yeri e, manzarası. Biz de... <gülüyor> manzarası. Aynen bayram manzarası. İyi seyirler Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık kasta Like Humpty Dumpty I'm going afar fall And I'm sitting on top of the wall. I'm rolling along, rolling along Don't want any million I'm getting my share I've only got one suit, just one That's all I can wear A bundle of money Don't make me feel gay. My sweet little honey it making me sad, and I'm sitting, sitting on top, top of the world. I'm rolling along, rolling along, and I'm quitting, quitting the blues, blues of the world. I'm singing a song, yes, yeah, singing a song. Glory hallelujah! Just told the parson. I'll get rid of to call Just like Humpty Dumpty I'm going fall, yeah I'm sitting on top of the world I'm rolling along Yes, rolling along And I'm quitting the blues of the world I'm singing a song Yes, singing a song Glory, hallelujah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 Hallelujah, just told the person, hey, I'll get ready to call, just like a hunky-dunky, I'm gonna fall, yeah, I'm sitting on top, top of the world, I'm rolling along, rolling along. Al Jalson'dan Jocelyn, dinledik, Sitting on Top of the World, dünyanın tepesinde oturmuşum. Yuvarlanıp gidiyorum işte diye. Yalnız Hamti Damti hikayesinde olduğu gibi duvarın üstünde otururken pat düşüp kırılma, kırılan iki yumurtayı da hatırlatmıyor değil. Bugün üçüncü defa aynı şarkıyı. Daha doğrusu aynı isimli şarkının iki ayrı versiyonunu çaldık. Dünyanın tepesinde oturup keyif çatmakla ilgili bu cinnet durumuna. Şimdi biraz önce e, Ali Bilge ile ...bu... ...kentsel dönüşüm finan adı verilen... ...büyük bir rant... ...kavgasından bahsederken... ...Gila Benmayor'un... ...bir yazısından bahsetmiştik... ...ona dönelim... ...hürriyette 9 Ağustos tarihinde çıkmış... ...çok önemli bir... istatistiksel bazı verilere... ...değiniyordu yazı... ...Forbes dergisi... ...geçen Mart ayında dünyadaki dolar milyarderlerini... ...açıklamıştı diyor... Türkiye'de de 44 dolar milyarderi olduğunu öğrenmiştik. Evet bunları birinciliği Şahenke, Ferit Şahenke almış. 3 milyar dolar, 3 milyar 400 milyon dolarlık servetiyle ilk sıradaymış. Hüsnü Özyen ise 3 milyar 100 milyon dolarlık servetiyle üçüncü sıraya gerilemiş. İkide ise 3.2 milyar dolarlık servetiyle Semaat arsel almış. İlk üç böyle sonra devam ediyor işte. Burada Bu da kırk... Filiz Şahenk gibi. Ve devam bütün listeye de bakarız evet. inşaatla bağlarına filan fakat çok ilginç bir şey. Şimdi Fransız Neuvel Observateur dergisi son sayısında diyor Ben Mayor dolar milyarderlerini mercek altına alırken 10 yıllık bir karşılaştırma yap, yapmış. Bu çok ilginç aslında. 2003'te dünyada 476 ymış. ...dolar milyarderlerinin sayısı... ...şimdi kaç... ...1426... Bin, bin, ...yani... ...900 küsur... ...bir artış var... Evet buna bir ekleme de ben yapayım... ...2012'de 20 olan milyarder aile sayısı... ...bu yıl 28'e yükselmiş... ...8 aile daha milyarder aile olmuş... Evet şimdi bak... ...bu 10 yıl içinde en hızlı artış... ...Brezilya, Rusya, Hindistan... Ve Çin. Onlar BRİK diye kısaltılıyorlar. BRİK ülkeleri adlarına göre, baş harflerine göre bir de Türkiye'de. Yani BRİK artı Türkiye söylemi dolar milyarderleri açısından tam yerine oturmuş. Türkiye'de 2003'te kaçmış dolar milyarder sayısı? Kaç? Dört. Bugün kaç? Kırk dört. Kırk kişi artmış. Kırk kere maşallah. 2003 senesinden bu yana yani on evet, yılda. On yılda. Yani tam Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarına tekabül eden bir zaman diliminden bahsediyoruz. Hı. Nasıl? Güzel güzel. Brezilya'da da ve Hindistan'da da olmuş. Brezilya'da 3'müş 2003'te. Şimdi 46 olmuş. Evet ya bu Brezilya Türkiye Hindistan üçgenini geçen hafta da ele almıştık. Yani dünyada en fazla ağaç diken ülke aynı zamanda kömür yakıtlı santrallere de en fazla yatırım yapan ilk üç ülkeydi bu ülkeler. Çin'de yok muydu onların arasında? Çin'de vardı fakat yatırım yapanların evet. arasında e, değildi. Brezilya dördüncüydü. Evet. Peki şeyde de Hindistan'da da altıymış 55'e yükselmiş. E, ve en inanılmaz sıçrama ise Rusya ile Çin'de Rusya'da 17'ymiş 2013'te. Bugün 110 olmuş. 90 küsur atmış. Çinde de on yıl önce kaç dolar milyarderi varmış? Kaç? Sıfır. Şimdi 122. On yılda 122 dolar milyarderi yapmış yani. Yaratmış Çin. evet. On yılda? E, kategoriler var mı peki? Ü... Hangi sektörlerde olduğunu? Hayır, o, o ayrıntılara girmemiş ama şey çok güzeldi bir, bir durum. Yani e, on yılda dolar milyarderi üç kat, Türkiye'de 10 on kat artmış. Dünyanın çok kat be kat üstünde 10 yıllık AKP iktidarının en çarpıcı sonuçlarından biri bu olsa gerek demiş ben mayor bir de diğer yüzünde madalyanın OECD'nin geçen ay, geçen Mayıs'taki açıklamaları var. Şimdi bu da çok ilginç kıyaslamanın öbür tarafı Türkiye zenginle yoksul arasındaki uçurumun en büyük ülkeler en büyük olduğu ülkeler arasında 4. sıradaymış Amerika, Şili ve Meksika ile birlikte. Buna ne diyorsun? İstanbul Peki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre Temmuz ayında iş kazalarında 120 işçi hayatını kaybetmiş, sekizi çocuk ve biri de 10 yaşındaki Gaziantepli Ökkeş Göğe Bakan, 10 yaşında bir işçi den bahsediyoruz hayatını kaybeden iş kazasında. Peki Türkiye iş kazalarında onu biraz önce söyledik ama bir kez daha tekrar etmekte yarar var Ali Bilge ile konuşurken. Türkiye iş kazalarında Avrupa'da kaçıncı? Bir. Birinci. Dünyada üçüncü. Birinci ülke kim peki? Ondan bir şey var mı? Vermemiş ama bakarız. Çin herhalde. Ya da Hindistan ya da Brezilya. Ben pek farklı evet, bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Yani e, dolar milyarderleri dergilere konu oluyor ama işçi ölümlerinde de rekor ve gelir dağılımı adaletsizliğinde de korkunç bir rekora imza atmış olduğu söyleniyor. Şimdi bu yazının bir anlamda fikri takibini fikri takibini ya da şeyde yapalım. Hayko Bağdat'ın yazısında cumartesi günkü tarafta çıkan Gomalak köşesinde e, şöyle diyor ee, AKP neoliberal piyasacı bir iktidardır bugün herhangi bir bölgede Müslümanlara yapılan zulmü hep batının iki yüzlülüğüne bağlasa da Irak işgalinde Amerika'ya yol vermek için büyük çaba göstermesi bundandır diyor şehirler şantiyeye dönüştükçe çevre duyarlılığını iki ağaç tarih duyarlılığını çanak çömlek diye tariflemesi de Alışveriş merkezinde dünya şampiyonluğumuzda işçi ölümlerindeki birinciliğimiz de bundandır demiş. Bu dükkanda müşteri veli nimettir. Tam da bu noktada Öcalan'ın bölünmek değil Kürtlerle beraber büyümek önerisi yabana atılacak bir teklif değildir diyor Kürt kardeşlere. Yani Kürt meselesine eğilen bir yazı bu. Dört parça Kürdistan olarak adlandırılan bölgede yani Suriye, Irak, İran ve Türkiye sınırlarında 40 milyon Kürt yaşıyor. Bu Kürtlerle kavga etmenin maliyeti artık karşılanabilir olmaktan çıkmış durumda. Barış çok daha karlı bir proje. Irak, Kürdistan'ı ile gerçekleştirdiğimiz ticaretin hacmi bunun sağlanmasını sağlamasını ispatlamış durumda. Türkiye'nin Almanya'dan sonra en çok ihracat yaptığı ikinci ülke Irak. 11 milyar dolara yakın. Bu ihracatın %90'ı Kürdistan bölgesine. %48'i Türk şirketleri, yabancı şirketlerin 3000'den fazla 433 müteahhitlik projesinin 114'ü Türk şirketlerinin bölgede ve 12000'den fazla da Türkiye'li işçi var. Yani sonuç olarak 90 yıllık inkar ve asimilasyon politikalarını siyasi argüman zanneden Tüm kur, kurgusunu bunun üzerine oturtmuş Kemalist siyasetin oyun dışında kalması da acınası diyor. Bu dengede hiçbir kesimin muhatabı olamıyor. Yeni döneme dair gerçekçi bir proje sunamıyor. Ama öyle dememesi lazım. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa olarak memleketine gitti ve e, dersimde dedi. Gazetelerde de o Tunçeli'ye dersim demesinin ne kadar önemli olduğu haberi geldi ama gazetede şöyle geçiyordu. Eski adı ile bence eski adı değil gerçek adı o. Dersim. bir sebeple Tunçeli evet. yaratılmış. Evet, Tunçeli. Anlaşılmaz değil neden bu isim verildi. Devletin Tunçeli. Devletin Tunçeli evet Kadife Abdimen içinde bile değil. Evet öyle bir e, durumdan bahsediyoruz. Yani bu e, Gidebel Mayor'la Hayko yazılarını birlikte okuduğumuz zaman e, bütün mesele bu kentsel dönüşüm diye adlandırılan inşaat furyasıyla neoliberalizmin neler kaydetti ve tek hiç kimsenin para ödemeden çok kısa zamanda kar edebileceği hangi alan var? Dünyada bir tek alan var. Hiç para ödemeden kar edebileceğiniz evet. inşaat mı? İnşaat ve doğa. Evet. Doğa üzerine yapılacak her şey yani. Çünkü maden de çıkarıyorsan onu bir iki iş makinesine ihtiyacı var. Onu da krediyle alabilirsin. Ondan sonra sınırsız ölçüde piyasaya sunabiliyorsun çıkanları. Bu arada Kürt meselesi demişken Diyarbakır'da ilk defa da bir Kürdistan tabelası. Görülmüş. Onu da söyleyelim. Diyarbakır'da açılışı yapılan ve adında Kürdistan bulunan Gençlik Hareketi Derneği'nin tabelası asılmış. Bu da akşam gazetesinin internet sitesinden aldığımız bir haber. Şanlıurfa'da bir vatandaşın yeni doğan çocuğuna Kürdistan ismini vermesini onaylarken... ...Diyarbakır'da ilk kez içinde Kürdistan ifadesi geçen bir dernek kurulmuş. Komelya Tevgera Civanen K Kurdistane açılışını gerçekleştirmiş. Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin kullandığı Kürdistan bayrağı varmış üzerinde. Dernek başkanı Serhat Merdini giydiği yöresel kıyafetlerle Kürtçe olarak basın açıklaması yapmış. 2012'de bunun adını aldık. Tevgere Civanen Kürdistan adını aldık. Kürdistan ismini tabelasında bulunduran ilk tüzel kurum olma özelliğini de taşımaktadır demiş. Evet. Haftanın ilk gaz açık gazetesine e, trafik kazaları haberleriyle başlamıştık. Ve e, yaklaşık temde kuyruk olduğundan bahsetmiştik. Geri dönüş yolunda e, insanların kaldığından bahsetmiştik. Ve yaklaşık 62 kişinin e, yurt genelindeki Meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybettiğinden bahsetmiştik. Bir hikaye daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Milletvekili Zeyd Aslan da bayramlaşma programı sırasında geçirdiği trafik kazasında yara almadan atlatmış. Kendisine de buradan geçmiş olsun diyelim. Nereden tanıyoruz, nereden hatırlıyoruz Zeyd Aslan'ı? Meclisten önce Kamer e yönelik sözleri daha sonra kadın gazetecilere sarf ettiği kelimelerle gündemin üst sıralarına oturmuştu. Ee, AKP Erkeklerin AKP ilgileniyorsunuz gibi bile Evet AKP e, Parti AK Parti Tokat milletvekili e, trafik kazası geçirmiş e, bayramlaşma törenine giderken e, tali yoldan çıkan bir araçla çarpışmış 06 za 650 plakalı aracı e, fakat bundan yaklaşık 2006 e, bundan yaklaşık kaç sene önce oluyor e, 2006 dediğimiz zaman 7 sene önce hı hı. Çıkan bir haber var. Hürriyet gazetesinin manşetiyle beraber verilmişti bu haber. Formüle zeyt deniyor. Yani gazete manşetlerine formüle zeyt olarak geçen AKP'li Zeyt Aslan, hız benim için tutku değil alışkanlık diyormuş bundan yaklaşık 7 sene önce eşim ve çocuğum yanımdayken 180 kilometreye kadar iniyorum. Bugüne kadar 20'nin üzerinde e ceza kadar aldım kadar iniyorum böyle. Evet. 180 bu ara, bugüne kadar 20'nin üzerinde ceza aldım ve asla vekilim demedim demiş. Ve kendisiyle ufak bir söyleşi yapmışlar. Benim limitim 200'dür. bir aracı 200 kilometreyle giderken kontrol edebileceğinize inanıyor musunuz diye sormuşlar. Ben kontrol edebiliyorum ama herkesin yapabileceğini sanmıyorum demiş. Şoförlüğüne güvendiğinden bahsetmiş ve eşinin ve çocuğunun yanındayken güvenli olsun diye 180'e indiğinden de 20 aynı şekilde bahsetmiş. Yani. Evet var yani, var yani. yani iki buçuk saatte yani alıyormuş insan. İstanbul ve Ankara arasını bu milletvekili. Aa, hayranlık verici. Bu haberi nereden bulduk peki? 2006'da çıkan bu haberi e, herhangi bir e, bu kaza sonrasında internet sitelerinde ya da gazetelerde bulabilmek mümkün değil. Benim bulabildiğim bu e, Vekili hakkında ufak bir internet araştırması yaptığımız zaman ilk karşıma çıkan yerlerden bir tanesi de ekşi sözlüktü. Ekşi sözlük böyle bir arşiv niteliği var. Bu arşiv niteliği ile alakalı olarak da mesela Zeyt 2006'da yaptığı röportajı ya da söyleyişi bir anda karşınıza çat diye çıkabiliyor. Ama ekşi sözlüğe de ekşi sözlükle alakalı da bir haber var. Ee, Ekşi Sözlük sitesinin sahibi Sedat Kapanoğlu ile birlikte toplam 40 kişi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenmiş. Neden? Ee, halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçuyla 6 aydan 1 yıla kadar e, hmm. hapis cezası istenmiş. Şey ilginç aslında Ali Kemal Bukalı isimli bir kişinin şikayeti üzerine hani muhbir vatandaş vardı ya bu Ali Kemal Bukalı denilen vatandaşsa bu muhbir vatandaşlığı daha ileri aşamalara taşıyan bir kişi. Bunun yaptığı bu kişinin yaptığı ihbar sayesinde bu Ekşi sözlük sahibi ve yazarlarına da kullanıcılarına da hapis cezası istemiyle bir dava açılmıştı. Bu daha önce açtığı davalara baktığınız zaman mesela Richard Dawkins'in kitabını basan yayın evine dava açmış. Fazıl Say'a aynı şekilde Twitter üzerinden yayınladığı Twitter üzerine dava açmış. Facebook'ta dini hakaret eden suçlamasıyla, dini hakaret suçlamasıyla 16 kişi hakkında bir ihbarda bulunmuş. İşte en son icraatı da ekşi sözcüğün sahibi ve yazarları hakkında yap yaptığı ihbarıydı. Haklı Kerin sizi de getiriyor çok net bir şekilde. Daha önce de benzer olan hikayeler. Konu farklı olsa da yöntem olarak aynı şekilde ilerleyen bir hikayeyi de görebilmek mümkün bu davalar içerisinde. Evet e, bitirirken e, bir kere bu doping şampiyonunun Türkiye'den çıktığını belirtelim bir kez daha. E, Lekip gazetesi. ...Fransa'nın günlük spor gazetesiyle ekibin hazırladığı doping volkanı şemasında... ...Türkiye 50 dopingli atletle en fazla doping yapan ülke olarak gösterilmiş. Bu da bir rekor. Rıza Kayaalpe'de Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında attığı tweetler olay yaratan Rıza de filadan ceza gelmiş... Altı ay müsabakalardan men cezası onu belki birazdan e, Gezi Parkı'nda tekrar ele alma fırsatı bulabiliriz. Sen milletvekilinden bahsetmişken aklıma geldi bir de mecliste her an silahlı çatışma olabilir uyarısı gelmiş. Meclisin <gülüyor> idare amiri Malik Ejder Özdemir iç düzey kırı olmasına rağmen meclis genel kurumuna silahla girenler olduğunu söylemiş ve uyarmış her an silahlar çekilebilir diye. En, en kısa zamanda bu konuda tedbir almak e, gerekir demiş. Ve bu doping iddialarıyla alakalı bir haber daha var. Bugün belli olacaktı. Vatan Gazetesi ilk bu haberi verenlerden biri olmuş. 652. Kırkpınar güreşlerinde tüm pehlivanlardan sonra baş pehlivanlığı üçüncü kez kazanarak altın kemer alan Antalyalı Ali Gürbüz'de de doping çıkmış. Evet. Türkiye bütün doping rekorlarını kırdı. Kırpınar ağları da bu yanlış şeyleri sponsorize etmiş oluyorlar. Değil mi? Bu evet. Durumda? Yani o kadar Parada para verdiklerine göre e, pek bir imajı ya da e, kredibilitesi kalmış durumda değil şu an itibariyle Kırpınar güreştirinin. Bu arada da e, maçlarda e, şey olmuyormuş değil mi? İçki kontrolü yapılmış dün. Galatasaray-Fener -Fener maçında Şampiyonlar Şampiyonlar. Kayseri'de bir tarafta taraftarı içki kontrolü yapılmış. Ben anlamadım bu bir kısım taraftarın nasıl ortaya çıktığını fakat açık gazeteye gelmeden önce e, ihalelere baktım. Herhangi bir şey ihalesi yok. E, Alkolmetre ya da alkolmetrenin üfleme çubuğu. Çünkü Türkiye'deki bütün spor müsabakalarında yapmak gerekiyor galiba bu alkol kontrolünü. Sadece belli bazı Taraftarlar için değil, Türkiye genelinde yapmak gerekiyor. Böyle büyük bir ihaleden şu an itibariyle bahsedilmiyor. Fakat bazı üstü kapalı tehditler de var. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne bunu manşetten vermiş. Taraftara tehdit manşetiyle vermiş. Statlarda gezi korkusu yaşayan iktidar spor dünyasına hedef aldı. Onu da tekrar burada. gezi programında ele alabiliriz biz bu alkol meselesi çok e, ciddi stadlarda nasıl alkol kontrolü yapacağını bilmiyorum ama biz bitirelim programı Buck Owens Buck Owens Junior'ın doğum günü 1929'da doğmuş önemli bir country e, şarkıcısı ve müzisyeni Buck Owens 2006'da hayata veda etmişti onun şarkısından uygun olduğunu düşünüyoruz konumuza Rhythm and booze yani içkiyle ritm bir arada yer alıyor. Bunu da bak, hoşunuza günaydın diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. stick.